1038, numaralı konu, Abdullah bin Revaha'nın hanımıyla olan kıssası, evet, İbni Revaha hanımıyla beraber yataktayken bir ara hücrenin bir tarafında bulunan kariyesine gitti ve onunla cinsi ilişkide bulundu, karısı ansızın uyandı, onu yatakta göremeyince kalktı, baktı ki o kariye ile cinsi ilişki halindedir, bir bıçak aldı, sonra çıktı, İbni Revaha işini bitirmişti, onun yanında bıçak olduğu halde kadınla karşılaşınca, ne oldu, diye sordu, o da, ne olacak, eğer seni gördü. Düğüm şekilde yakalasaydım bu bıçakla omuzlarının arasından vururdum, dedi, Abdullah bin Revaha, sen beni nerede gördün, dedi, o da, seni kariyenin üzerinde gördüm, dedi, Abdullah bin Revaha, yanılıyorsun, Hazreti Peygamber bizi cünüpken Kur'an okumaktan menetti. İstersen ben Kur'an okuyayım dedi. Kansı da oku bakalım dedi. Bunun üzerine Abdullah Allah'ın Resulü bize fecre gibi parlak bir kitap getirdi ve biz kör bir toplumken bize hidayet verdi. Bizim kalplerimiz kesinlikle onun söylediğinin doğru olduğuna inanıyor. Müşrikler yataklarında derin uykuya dalarken o yanını yatağından uzak tutuyordu anlamında bir şiir okudu. Kadın ben Allah'ın kitabına inanırım. Benim gözüm yanılmıştır. Dedi. Sonra Abdullah bin Revaha Hazreti Peygamber'e giderek ona hadiseyi söyleyince peygamber, azı dişleri görünecek şekilde güldü.